Oh yeah. Çıkkastı mekâinat Bugün 26 Ocak Salı. Yıl 2016, ay 1, gün 26 Kasım 80. 1437 Hicri Lahir 16, 1431 Rumi Ocak 13. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba haberkes? Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete Programı başladı Ömerim Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple Birliktesiniz Emre Gümüşer de bizi destekliyor Günaydın Günaydın Evet açılışta Suksi and the Banshees <gülüyor> <gülüyor> Afedersiniz grubundan Hong Kong Bahçeleri Hong Kong Bahçesi Ya da Hong Kong Garden adlı parçayı Çaldık Biraz böyle Hong Kong'dan bir dükkanı anlatıyor. Yiyecek satılan bir dükkanı da. Evet çalmamızın sebebi ise birazdan göreceğimiz gibi Eduardo Galeano Çin'in sömürgeleştirme çabalarını anlatıyor. Afyon savaşlarını filan ona bir gönderme yapan bir bölümünü şimdi okuyacağız.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 Burası Çin oldu. Çinliler sınırlarının dışındakilerle çok az ticaret yapıyorlardı ve savaş yapma gibi bir alışkanlıkları yoktu. Onlar tüccarları ve savaşçıları hor görürler ve İngilizlerin yanı sıra tanıdıkları diğer az sayıdaki Avrupalıyı barbarlar diye adlandırırlardı. Bütün bunlardan ötürü savaşın sonucu daha başından belliydi. Dünya denizlerinin en ölümcül savaş gücü ve tek bir atışta art arda sıralanmış 12 düşmanı delip geçebilen obüsler karşısında Çin'in mağlup olması kaçınılmazdı. 1860'ta Britanyalılar birçok limanı ve şehri yerle bir ettikten sonra Fransızların eşliğinde Pekin'e girdiler. Hemen yaz sarayını yağmalamaya koyuldular ve ganimetin küçük bir kısmını da ...Hindistan ve Senegal'deki sömürgelerinden getirdikleri askerlere bıraktılar. Mançu Hanedanı'nın kudretinin merkezi konumundaki saray... ...gerçekte birçok saraydan ve cenneti alındıran göller ve bahçeler arasına yerleştirilmiş... ...iki yüzden fazla konutla tapınaktan oluşuyordu. Savaşın galipleri, mobilyaları ve perdeleri... Yeşim taşından yontuları, ipek kıyafetleri, inci kolyeleri, altın saatleri, elmas broşları, küçük büyük bulabildikleri her şeyi çalıp götürdüler. Yağmadan sadece kütüphane, bir teleskop ve İngiliz kralının Çin'e 60 yıl önce armağan ettiği bir tüfek kurtuldu. Daha sonra boşaltılmış binaları ateşe verdiler. Alevler yüzünden yer ve gök günler ve geceler boyunca kızıl bir renge büründü ve onca şeyden geriye sadece külleri kaldı. AYNALAR Eduardo Galeano Süleyman doğru. Salih yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca bakalım. Dünyanın en büyük elması. Cullinan elması 3106 karatlık yani 20 kilodan fazla 621 gram premier madeninde Pretoria'da Güney Afrika'da bulunmuş 1905'te bugün 9 parçaya bölünmüş elmastan elde edilen Afrika'nın Büyük Yıldız adındaki elmasta şimdi yerde olması lazım Britanya'nın Kraliyet tacını süslüyor Tabii, kraliyet olabilir tacının ki. tacının en büyük şeyi tam uygun işte biraz önce Galeano'nun anlattığı Çin ...tarihinden bir parça gibi bir yani. şey. Ama ya bu, bu konuyla alakalı değil ama yakından da belki temas edebilecek bir nokta var. Ee, bir haber var daha doğrusu. Ee, bir patates fotoğrafını 1 milyon euroya sat, satmışlar. Haberiniz var mı? Patates. bildiniz patates fotoğrafı. Siyah bir... Güzel demo bir fotoğraf aslında. Göktaşı gibi. Göktaşı gibi hafif böyle patatesin tüyleri görünüyor. Kökleri muhtemelen. Üzerine hafif bir çamur var. Böyle suyun altına sokup hafif bir yıkadıktan sonra tencere etip haşlatıp çok güzel bir haşlamış pat patates olarak yiyebilirsiniz benim favorilerimden. Ya da kesip doğrayıp kızartma yapabilecek kadar tek bir patatesten o kadar fazla çıkmaz. Kumpir de çıkmaz ama bildiğiniz patates ya. Böyle siyah biteme üzerinde patates. Evet. 1 milyon euroya alıcı bulmuş. Organik İrlanda patatesiymiş. Acaba bir şey mi temsil ediyor İrlanda'daki patates kurastanak gibi? Sanat eseri diye işte şeyle de ilgili tabi. Ee, çok sevdi birlikte oturup bir kadeş şarap içtik demiş fotoğrafı çeken kişi. Bunu gerçekten beğendim demiş. İki bardak şarap daha içtikten sonra bunu gerçekten istiyorum demiş ve ilk bir milyon Androyu euroyu vermiş, bastırmış ve almış patates fotoğrafına. İyi patates. bir şey. Portreleriyle ünlüymüş ama aynı zamanda e, fotoğrafçı da. Fotoğrafçının adı ne? Fotoğrafçının adı mı? Kevin Abosh. Abosh evet Kevin Abosh. İrlandalı fotoğraf sanatçısı. Daha önce Johnny Depp, Yoko Ono, Bob Geldof ve Steven Spielberg gibi ünlü isimlerin portreleriyle de tanınmış. Abosh'un eserleri zaten 263 bin avrodan başlıyormuş uluslararası moda dergileri için. E, şu, Üç de e, kopyası vermiş bu fotoğrafın. Biri Sırbistan'da bir müzeye bağışlanmış... Biri Erboş'un kendi koleksiyonundaymış. Üçüncüsü ise adı açıklanmayan iş adamındaymış. İşte o patates ya. <gülüyor> <Tabii> <gülüyor> patates. Ama yani 62 kişi bütün dünyanın servetinin yarısına sahipse böyle bir durum olabiliyor. Neye kullanacağını bilememek gibi durumlar oluyor. Bu satın evet. alan kişi 62 kişiden biri değil şüphesiz ama böyle bir değer yaratılabiliyor. Evet. Yani hiç bir patates fotoğrafı var. Hatırlarsınız kaç yıl önceydi? 2 yıl önce miydi? 2013'te Bedir Baykam'ın e, Murat Ülker'e sattığı bir çerçeve vardı. Boş bir çerçeve. 100 bin doları. Ne, on, onda hiçbir şey yoktu. İçtiyse burada bir patates var. Artacaktır ama muhtemelen fiyatı. Değil mi o patatesi? Bu ebediyen Yani artışından bir konu zaten. Kasanızda kalır ve artar o fiyatta aynı zamanda. İleride böyle Tabii yani değer 1 milyon euroya aldığınız patates fotoğrafını önümüzdeki 10, 10 yıl sonra mesela 2 milyon euroya satabilirsiniz. Evet. Patates değerlenecek. Böyle bir şey olabilir. Şimdi tarihte bugün evet şey yaptık. 1966'da bugün de İstanbul'un çeşitli semtlerinde köylü pazarları kurulması çalışmasından ilk defa başlanmış bugün. E, tam eee 50 yıl oluyor. Tam yarım yüzyıl önce bugün köylü pazarları kurulmuş. Ama halkın daha ucuz ve sebze daha ucuz sebze ve meyve yiyebilmesi. 2015'te bugün de Kuzey Batı, Kuzey Doğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Doğu'sunda, Doğu tarafında dev bir fırtına vurmuş. Bu sene, bir sene sonra... İki gün farkla gene aynı rekorlar kırıldı. Bütün rekorların kırıldığını gösteren NASA fotoğrafları var. Doğu yakasını en az 30 kişi, 31 kişi hayatını kaybetti Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük kar fırtınasında. Jonas adı verildi. Cuma günü öden sonra başladı. Ve e, pazartesiye kadar devam etti. Bütün rekorların kırıldığını belirten haberler de var. Yani New York'ta çok az farklı, birkaç milim farklı ikinci büyük fırtına oldu, kar yağışı oldu. <gülüyor> Ama tarihe herhalde en büyük fırtınalardan biri olarak geçecek. Ama bunun devamının da geleceği belli oluyor. Bir başka haber daha var. Yeni çok dünya meteoroloji örgütünden... Doğrulanan da bir haber var Yeni bir araştırmaya göre Zaten 15 En sıcak yılın 150 yıllık Kayıt sırasında 2000 2014 arasında meydana geldi 15 en sıcak yılın 14'ünün burada 13'ünün burada olduğu Ortaya çıkıyor ve bunun ...böyle olmasının... ...başka türlü olmasının... istatistiki olarak... ...0.01... ihtimalliyet olduğu... ...yani insan... ...kaynaklı... ...insanın çeşitli faaliyetlerinden... ...enerji elde etmek için... ...fosil yakıt yakmasından ya da... ...hayvan endüstrisinden... ...meydana gelmemesi... ...imkansızdır... ...diyorlar... ...Stefan Ramsdorf'un Potsdam Enstitüsü'nden... ...bir açıklamada geldi... Ayrıca Asya'da da acayip soğuk dalgaları varmış. İlk defa, 115 yıldan beri ilk defa mesela bir adada Hong Kong'da. Hong Kong'dan Hong bahsediyoruz. Kong'da evet. Bugün Hong Kong'dan Hong bahsetme Kong'da. günü. Ee, 60 yıldır bu geç, geçen pazar günü 60 yıldır en soğuk gününü yaşamış. Ayrıca Japonya adalarında da 10 yıllardan beri en soğuk günleri geçerken bir ada Amami Oshima'da 115 yıldır görülmüş en büyük soğuk ölçülmüş. Vietnam'da da çok 40 yıl aşkın bir süredir en soğuk kışı geçiriyorlarmış. Güneydoğu Asya'dan Doğu ve Güneydoğu Asya'dan haberler böyle. Hong Kong kurasathanesine Veya... göre 125 yılda en düşük sıcaklık 1893 yılında o da 0 derece olarak kaydedilmiş. Şimdi son 60 yılın soğuğu olarak nitelendirilen durumlarda da hava sıcaklığının 3.3 dereceye kadar düştüğünden bahsediliyor. Ve en son olarak 1957 yılının Şubat ayında en düşük rekor seviyesinin 2.4 olarak kaydedildiği de bir diğer bilgi olarak da aynı şekilde söyleniyor. Ama en düşüğü 1893 yılında 0 derece olarak ölçülmüş. Ama durmadan yeni rekorlar geliyor işte ve <gülüyor> şeyde Vietnam'da Hindistan demişim. Çiftçiler çok zor durumdaymışlar. Çünkü alışık olmadığı bu soğuklar meyve, sebze ve yiyecek gıda yetiştirmelerini imkansız kılacak kadar kötüymüş. Mesela Song Avang diye birisiyle konuşmuşlar bir Vietnamlı çiftçiyle, köylüyle. Doğduğumdan beri ömrümde böyle bir şey görmedim. Bütün toplumumuzu ve ailemizin ekonomisini derinlemesine etkiliyor. Çok zor durumdayız. Çünkü bütün hayvanlarımız ve çiftliğimiz ölmekte demiş. Hepsi soğuktan ölüyor demiş. Bu arada birkaç şey habere de verelim. E, yeni bir rapor çıktı. Karbonları yerin altında tutun yoksa bu iş biter diye. Greenpeace, Sierra Club 350 ol gibi şeyler ve çok riskli en dünyanın önde gelen çevre kuruluşları şunu söylüyor. Çok riskli fosil yakıt eylemleri yapılıyor raporda. Avustralya'da kömür madenciliği, Kanada'da Tarsans denen katran kumları, Çin'de kömür, Amerika Birleşik Devletleri'nde fracking denilen şeyl, kaya, kaya, kaya gazı ve petrolü çatlatma yöntemiyle Afrika boyunca da kömür müthiş bir yükselme peki Paris anlaşması ne oldu diye soracaksınız da onu sormaya devam edelim. Rusya'da yeni e, petrol rezervlerini e, şey yapmış fakat buna rağmen de iklim aktivizmi devam ediyor. Bir kötü haber daha vereyim iklimden bahsetmişken Heathrow hava alanında yeni bir büyütülmesi çabaları vardı. Evet. Ona karşı çıkan bir kampanya vardı. Aktivistler Plain Stupid diye adlandırılan bir kampanyada mahkemeye çıktılar ve e, önlenemez zarar verdikleri gerekçesiyle hapsedileceklermiş büyük ihtimalle. E, astronomik bir zarar demiş e, yargıcı Deborah Wright. Ee, bu şeyde fakat e, izleyenler ve aktivistler utanın utanın diye bağırmışlar. iklim değişikliği ve hava kirlenmesi şu anda öldürüyor zaten Heathrow'dan <gülüyor> ve hükümetin cevabı da milyonlarca daha e, sterlin harcayarak problemi büyütüyorlar. Biz burada kalacağız ne yaparsanız yapın Uzun vadede buradayız demiş aktivistler Çok ciddi bir mücadele Geliyor Yani 25 uçuş Ertelenmesine Zarar da bu yol açtıkları şey Yolcular da gecikmiş Fakat Monbio'da bir yazı yazmıştı Hooligan muamelesi görüyor Medya medyada, Ana akım medyada basında fakat aslında şöyle bir hesap varmış. Dünyada yüzde ikisini oluşturuyor karbondioksit uçaklardan çıkan. Ama bu şekilde gider genişlerse mesela üçüncü İstanbul'a da yapılacak <gülüyor> hava limanı da hızla gelişiyor ya. Evet. Dünyanın yüzde yirmi ikisini karbondioksitinin sadece bu sağlayacakmış ve bir sürü şey var. Yani İKAO diye Birleşmiş Milletler'in antlaşması uyarınca bütün her şey hukuk, e, hukukun etrafından dönülmesini sağlıyor. Ulaştırma Bakanı Binali da yeni bir açıklama yapmış. Hava yolunu halkın yolu yaptık demiş. E, 2016 yılı içinde de 6 yeni havalimanı ile ilgili proje çalışmaları başlatacakmış. Bunlar Artbun Rize Havalimanı, Edirne Kıtlarili Havalimanı. Yozgat Havalimanı, Niğde Aksaray Havalimanı, Karaman Havalimanı ve Batı Antalya Havalimanıymış. Batı Antalya ve Doğu Antalya'da iki ayrılıyor evet, galiba Antalya. Evet ve bir de şey, yok ama o da destek hikaye. şeyi de yapıyorlar ya. Evet. Mazot desteği. Mazot desteği de yapıyor. Halbuki bütün havayolları büyük dairin büyük skandallarından bir tanesi bu. Hem gürültüden mesela gürültü çıkarıyorlar ya uçaklar Evet. onun hiçbir hukuki yaptırımı yok ve kullandıkları yakıta vergi ödüyorlar mı hayır onun da hiçbir hukuki Öyle yaptırımı mi? yok evet hava kirlenmesine bir şeyleri var mı bir zarar ziyan ödüyorlar mı hayır hiçbir şey yok örnek, ve en önemlisi örnek... iklim konusunda hiçbir kısıtlamaları yok evet İstanbul'da 3. Havalimanı'nın kum ihtiyacını karşılamak için Eyüp Orman'ın ortasına İki kum ocağı kurulacakmış. 22 hektarlık bir alanda kum taşı ocağı ve kırma eleme tesisi yapılacakmış. Ormanlık arazinin evip son kalan yerlerden bir tanesi. Evet. Ee, i̇ki tane tesisi hemen tepelerin üzerine koyacaklarmış bu ormanları. Hemen göremedim maalesef ama ben henüz henüz göremedim hemen demişim. Kum savaşları diye çok ilginç bir, bir belgesel film var zaten. Bu konuyla ilgili yani kumların nasıl mafyanın elinde bir çok büyük bir silah gibi kullanıldığı bir kum ticaretinin her kum öyle kullanılmıyor neyse Heathrow'daki bu hooligan diye serseri diye nitelendirilen aktivistler ki aralarında ben yaşlarına da baktım yani bayağı 60 küsur yaşındaki insanlar da var Robert Basto gibi 23 yaşında 3 tane genç kadın ve erkek de var Böyle yaşları değişiyor. Çok o, ciddi bir ekip hepsini hapsatmaya kararlı e, Britanya şirketlerin karlarını korumak için. Bu arada büyük indirimler yapıldı. Hı. Her türlü şey indirimleri yapıldı. Uçak şirketlerine falan da çevreyi korumak konusundaki bütün zararları e, göz alıyor, üstleniyor, halkın cebine yüklüyor şey hükümeti Cameron hükümeti korkunç ilginç bir durum var benim için kahramandır onlar diyor ve tarihe öyle geçecekler demiş George Mambio'da yani legal statü ayrı bir şey ama eğer bunlar içeri çıkarlarsa e, demokrasi kahramanı olarak tarihe geçeceklerdir demiş devam edelim Kamerun'dan Boko Haram'dan bir intihar saldırısı haberimiz var çok ki... büyük Yine bir pazar saldırısı. Pazar yerine. Pazar yerine yaptıkları bir saldırı. Ee, yeni geldi bu haberde benim elime. Daha doğrusu yeni görebilme fırsatı buldum. Kaç kişi ölmüş demiştiniz? 25 en az. En az 25. Bu üstlenmiş. 29 yazıyor. Öyle Her yazıyor. an artıyor tabii. Bendeki dün akşamdan kalan bir şey bu. Ee, evet. Eş zamanlı gerçekleştirilen birçok saldırı. Evet. Üçlü intihar saldırısı. <gülüyor> Patlamalarda <gülüyor> 29 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor. 3 ya da 4 e, patlama olduğunu söylemiş görgü tanıkları. Bu patlamaların büyük bir paniğe sebep olduğunu da aynı şekilde belirtmişler. bölgede belirli aralıklarla Nijeryalı aşırı İslamcı yani dini motiflerle süslü olan terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarına uğruyor komşusunda aslında Nijerya'da olan bu örgütün Kamerun'a da artık saldırdığını biliyoruz. 2013 senesinden beri bu saldırılarda 1300 kişi hayatını kaybetmiş. Kamerun Boko Haram'la mücadele konusunda mücadele eden koalisyon da içinde yer alıyormuş. Ama önünde geçilemiyor. bunu. Geçilemiyor. Suudi Yemen'de de feci şeyler oluyor. Vatana ihanet ve yolsuzluk dosyasına bakan hakimi katletmişler. Yemen'de mahkemeler çalışabiliyor mu? işte böyle çalışabiliyor. Yani devrik cumhurbaşkanı Mansur Riyad şey Mansur Hadi Riyad'da yaşıyor. Artık Suudi Arabistan himayesinde yolsuzluk ve pek çok olaydan dolayı, suçtan dolayı yargılanıyor. O dosyaya bakan hakim ve ailesi ölmüş. 11 kişilik muazzam bir saldırı Suudi Arabistan'dan yapılan hakim Yahya Rubed ve ailesi kendi evinde Suud bombardımanında hayatını kaybetmiş Ve bizzat Abdurab, Abdurab Mansur Hadi'nin ceza davasına bakıyormuş Vatana ihanet ve yolsuzluk dair çok sayıda suçlamaya bakıyormuş burada öyle ee, Birleşmiş Milletler görüşmeleri Suriye'de Başlayacak galiba bir davet krizi var Dün başlaması gereken Suriye görüşmeleri e, Ertelendi Çarşambaya galiba yok Cuma'ya ertelendi. El Hayat gazetesi çok düzenli bu konuyu takip etmesiyle bilinen diyor Guardian gazetesi Suriye kriziyle ilgili, diplomasi kriziyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Suriyeli isyancıların katılmaları yoksa Batı desteğini kaybedecekleri yolunda bir şey baskı uyguladılar diyor. Yani hem Amerika hem de Rusya daha yakın çalışmaya başladılar sonbahardan bu yana ve devam etmek istiyorlar. Madaya gibi mesela korkunç açlıktan ölü ölümlerin artık umuru adi gündelik vaka haline aldığı yerlerde yardım isteniyor. Ne olacak mesela şimdi Madaya'da? Şey mi diyecek Esat yönetimi? Batı şey yapıyor, baskı yapıyor. Ben de kendi halkımı kuşatmasını kaldırırım da yemek yesinler mi diyecek? <gıda, gıda bulabilsinler ya da e, aynı şekilde normal kaldıkları yerden hayatlarına devam edebilsinler mi diyecek? Felaket bir durum var. Rusya-Amerika birleşik devletle 29 Ocak'ta başlıyor diye bir haberde de Stefan Stefan ya da Demis Tura'nın Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisinin gö görüşmeler 29 Ocak'ta başlayabilir diyor. Temel olarak tıkanıklık şu cebet Nusra, Ahrar-u Şam gibi örgütlerin bir arada olduğu şeyin oluşumun bu bu toplantıya katılıp katılamayacağı çünkü esasla en başlı başına savaşan unsurların başında bu örgütler geliyor bunların oluşturduğu İslam ordusu adlı örgüt geliyor bu örgütleri katmadan herhangi bir şekilde savaşı durdurabilmek pek mümkün gözükmüyor fakat bu grupların içerisinde bulunması da ya Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesinde bulunan El-Kaide'nin Suriye'deki temsilcisine bu aynı masaya oturması da ayrı bir çelişki içerisinde barındırıyor Rusya'da aynı şekilde e, doğrudan bu örgütlere saldırıyor şu anda ee, ama neler olup neler biteceğini işte önümüzdeki günlerde göreceğiz bu çelişkiyi nasıl çözecekler. Bir de Türkiye'nin PYD itirazı var. PYD itirazı var evet. PYD davet edilirse katılmayız diyorlar. O da ayrı Adlenmiş. bir hikaye. Yani, yani. yani. Fakat sonu gelmeyecek bu çatışmanın artık bir belirleyici noktaya geldiğine dair işaretler verdi. Patrick Coburn'un independent tabi yazısı çıktı. Belki bunu eee Ahmed ile daha ayrıntılı olarak görüşme imkanı bulabiliriz. E, yani kimler kazanır, kimler kaybeder bilir diye bir e, yorumu var. E, yani bir analizi var. En büyük kaybedenin de Türkiye olabileceğini söylüyor. E, dışarıda kalma ihtimali var diyor. Suriye şeyinden ve ya da istila işgal istila edebilir Suriye'yi demiş Kim, Türkiye mi? Evet. Nasıl işgal edecekler? Türkmen değerliğinin olduğu bölgeyi şu anda Rus askerleri işgal evet, etmiştir. Evet o da diyor ki bu çok buna girişirse çok terste olabilir diyor. Türkmen daha Esad'ın kontrolü altına geçti geçtiğimiz gibi Rus askerleri de oradaymış. Yani Suriye'ye şimdi Türkiye'nin bir müdahalesi Amerika'nın karşı çıkması ve Rusya'nın hem uçakları hem de uçak savarları tarafından karşılanabilir yani belli değil ama yavaş yavaş kazananlar ve kaybedenler ortaya çıkmaya başlıyor. Bir belirleşme, belirginleşme durumu var diyor. Bunu biraz da konuşma imkanı buluruz. Independent'ten Erdoğan'ın Neo Osmanlı hayallerini ertelemesi gerekecek diyedi. Bu yazı da devam ediyor. Evet. Ne olacak mesela? Türkiye görüşmeler almayacaklar ya da Türkiye şey mi olacak? Dışarıda mı bırakılacak bu barış görüşmelerinde? Böyle bir ihtimal olabilir mi? Dünya üzerindeki en fazla Suriye'nin mültecinin bulunduğu ülke bu görüşmeleri... Olamaz tabii. Davet edilmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir Türkiye de bunu biliyor tabii. Yani. Öte yandan ilginç de bir haber vardı 21 Ocak tarihli. Türkiye'nin ara bulucu olup 9 bin kilometre uzakta öz yönetim ilan edildi. Gördün mü? Abi? MILF. MILF Mil örgütü. Hı? Milf örgütü. Milf, evet Filipinler'de Morodaki Milf Müslüman gerillalar 15 yıllık müzakereler sonucunda özelliklerini almışlar ve Türk diplomat silahları teslim alıyor. İlginç bir şey yani. Adalet ve Kalkınma Partisi ve HDP'den milivekiller gözlem için geçmişti. Oysa öbür tarafta da Sur, Cizre ve Silopi'de akmayan sular, toplanmayan çöpler okula gidemeyen binlerce çocuk 43 gündür çatışma altında bir cizre durumu var. Cizre'de vurulan kameramana hastanede gözaltı kararı alınması hem de terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gerekçeleri de ele geçirmişler. Şırnak Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda resmen terör örgütü mensubu diye geçiyor. Halbuki Refik Tekin İMF'yi e, vurulduğu halde çekmeye devam ederek uluslararası çapta bir gazeteciliğe örnek olmuştu. Çok acayip e, bulduğumu belirtmeliyim kendi payıma. Basın örgütleri de ayağa kalkmış ve Refik Tekin hakkındaki gözaltı kararının kaldırılmasını yani Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Sendikası, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve Disk Basın İş Şırnak Valisi'ye valisine başvuruda bulunmuşlar gazetecidir diyorlar ve bu gözaltı kararının derhal kalkması gerekir diyor öte yandan Cizre'de bir bodrum katında ambulans bekleyen yaralılardan Selami Yılmaz'ın hayatını kaybetti ve ahim kararına rağmen hastaneye kaldırılamayan Serhat Altun'un öldüğü gibi ve ya, ya da HDP'den bu konuyu yakından takip eden Şırnak ilgili Faysal Sarıyıldız'ın bir katliam yaşanabileceği Her an bir katliam yaşanabileceğini söyleyen ifadeleri var Binanın kapısı çöktü evi yerle bir ediyor Şu an üzerimizdeki binayı yıktılar nefes almakta zorlanıyoruz şeklinde Can çekişen yaralılardan son mesajlar diye bir mesaj atmış Böyle bir çok vahim bir durum var ve HDP Genel Merkezi binasına dönük saldırıdan yargılananların cezaları ertelenmiş. Meral Danış Beştaş da HDP Hukuk Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili cezaların sanıklar için bir ödül niteliğinde olduğunu söylemiş. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Bunun Türkiye'nin içinde bulunduğu Durumun ne kadar uluslararası hukuka ve anayasaya da ne kadar zorlayıcı olduğunu gösteren de bir şey var. Kısaca ona da kulak verelim. Bu, bu sabah Doğu Çevre'le şeyde dinlemiştik. Rıza Türmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk üyelerinden. Doktor Rıza Türmen'le kısa ama özlü bir konuşma var. Şimdi ona kulak verelim. Güneydoğu'da PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda uygulanan sokağa çıkma yasaklarında sivillerin de hayatını kaybetmesi insan hakları bakımından Türkiye'yi eleştirilerle karşı karşıya bırakıyor. Uluslararası Af Örgütü konuya ilişkin raporunda Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı bölgelerdeki sivillerin kolektif cezalandırmaya maruz bırakıldığı eleştirisini dile getirmişti. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın verilerine göre Ağustos'tan bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı 198'i geçti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı doktor Rıza Türmen şu değerlendirmeyi yapıyor. İnsan hakları açısından birkaç yüzü var. Bir tanesi güvenlik güçlerinin orantılı güç kullanmaması. İkincisi orantısız olarak yapılan şey bu sokağa çıkma yasakları. Pek çok sayıda mahallenin, ilçenin günlerce limitsiz bir süre, yani belli olmayan bir süre için Günde 24 saat yüzlerce insanı evin içine hapsetmek, evlerinin içine hapsetmek, onları elektrik, su, temel gıda ihtiyaçları, temel sağlık ihtiyaçlarından mahrum bırakmak bu da başka bir orantısız mukabele ve bu yüzden de insanlar öldü. Üçüncüsü insanların evlerine böyle belirsiz bir süre için hapsedilmeleri, her türlü Temel ihtiyaçtan mahrum bırakılmaları bu kişi güvenliğinin mahrumiyetine girer. Güneydoğu'daki sokağa çıkma yasaklarının hukuki dayanak bakımından da tartışmalı olduğunu belirten Türmen şunları söylüyor. Deniyor ki efendim işte yasal dayanan iller kanunudur. İller kanunu valileri e, kamu güvenliğini sağlamak için tedbir alması e, yetkisini verir. Verir ama valilere böyle e, kitlesel insan hakkı ihlal etme yetkisini vermez. Kanun. Ee, olsa bile yasal dayana olsa bile bu kanunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına uygun bir kanun olması lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili olarak genel tedbir kararını reddetmişti. Ancak mahkemenin eski yargıçlarından Türmen, kişilerle ilgili somut kararlar alan mahkemenin iç hukuk yollarının tükenmesini beklemeden tedbir kararları aldığını söylüyor. Türmen bunun sonuçlarına ilişkin olarak şu yorumu yapıyor. Bunu anlamış şu Türkiye'de iç yargı yolunun tüketilmesinden vazgeçiyor Ahim. 1990'larda büyük böyle kitlesel davalar geldi Güneydoğu'dan Ahime. Ya şimdiye kadar Ahimin görmediği, o zamana kadar görmediği korkuslukta davalardı. Bu işte yaydasız infazlar, göz altında kaybolmalar, öldürmeler, köy boşaltmalar filan ve çok sayıda ihlal çıktı Türkiye aleyhine. Orada Ahim defakta olarak bunun bir idari uygulama olduğu sunucular vardı ve hiç yargı yolu tüketilmesini beklemedi. Yani önce siz gidin, kendi yargı yolunu tüketin ondan sonra bana gelip demedi. Şimdidir böyle bir, bir gelişme ortaya çıkmaya başladı. Peki Kürt sorununun çözümünde hukuki nasıl önlemler alınabilir? Rıza Türmen. Kürt sorununun çözümü ister istemez adayasadan geçecektir. Yani eşit vatandaşlık, Aden'in merkeziyetçilik. Yok efendim kendi dilinde eğitim. Bütün bunlar için anayasa değişikliği gerekiyor. Kürt kimliğiyle Türkiye'de eşit bir vatandaş olarak yaşayabilmesini sağlayacak olan temel araç anayasadır. Evet temel araç anayasadır. Bu yapılmadan tamamen anayasaya, yasalara ve Avrupa standartlarında yasalara da uygun uluslararası hukuk normlarına uygun olmayan yasalar da olsa çok ciddi bir hukuk problemi olduğunu oldukça özlü bir şekilde ifade etti Rıza Türmen. Doktor Rıza Türmen Doğu Çevre'den aldığımız bir kayıttı. Doğu açık radyo için yaptığı yayından bu sabahki ve sonuç olarak bir de en önemli noktalardan bir tanesi pek üzerinde durulmayan ama okula gidemeyen ve eğitim ve oyun haklarını da kullanamayan on binlerce binlerce çocuktan bahsetmek mümkün çatışma altındaki kentlerde belki eğitim faslını da bu konuda yapılabilecekleri de bir süre sonra tekrar konuşma fırsatını Nurhan ile bulabiliriz o konuda okullara yardım kampanyasında önemli e, ...gelişmeleri bize aktaracak... ...telefonla bağlanmaya çalışacağız... ...bir, bir, bir zaman sonra. Açık gazete. ...she When that old friend I happened I happened to see Oh yeah I introduced him To my baby And while they were dancing My friend stole My sweetheart Away from me Oh yes he did Washed Only you know How much I Lost Oh yeah You know that I lost my Lost my baby That night They kept on playing That beautiful Dinner, dinner she wants Tennessee Waltz çok ünlü bir şarkı. Sam Cooke'dan dinliyoruz. Sam Cooke 2016'da e, 85 yaşında olacaktı 22 Ocak 1931 doğumlu yalnız 33 yaşında bir cinayete kurban giden önemli müzisyenlerden biri. Onu anmaya devam ediyoruz ve Sam Cooke'dan Tennessee Waltz dinledik. Evet Açık Radyo burası 949 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi Nurhan Kıdır'a bağlanıyoruz şimdi de ve bu okul okullara yardım kampanyasının içindeydi Diyarbakır'da Güneydoğu bölgesinde nasıl gelişmeler yaşandığını son görüşmemizden bu yana ona kendisine soralım. Merhaba Nurhan. Merhaba merhabalar merhaba, merhaba can. Merhaba günaydın. Günaydın. Nasıl gidiyor vaziyet? Vaziyet güzel, umut verici. Bir okuldan bahsetmiştik daha önceki programda da Özel Savaş Ağrı Okulu. Bu okulda her türlü toplumun her kesiminden çocuklar var. Onların üç tane dersliği var. Bu eğitimden geri kalan çocukları açıyorlar. Biz de destek olmak adına, biraz daha yüreklendirmek adına kırtasiye yardımları toparlamaya başladık. Boya kalemi kalem, kitap defter, hikaye kitapları ve insanlar böyle küçük bir notla, sıcak bir oraya göndermeye başladılar. Tabi bu okul adına da çok umut verici oldu. Bir de okulu ziyaret eden diğer okul yetkilileri oluyor. Dolayısıyla bu okul onlara da örnek olmaya başladı ve eğitimden geri kalan çocuklara dersliklerini Hani onlar da açmayı planlıyorlar Bir tek elimizi biraz daha e, hani Hızlı tutmamız gerekiyor Çünkü şu anda e, Tatil var ama tatilden Hemen sonra e, Daha e, fazla çocuğa Daha hızlıca e, erişmemiz Gerekecek Burada biz senin hani para yardımı falan değil de Daha böyle okul ihtiyaçlarını karşılayıcı Şeylere yöneldik e, Bir de şöyle bir şey düşündük e, Hani ee, kalemdir kitaptır vesairedir bunlar zaten sürekli ihtiyaç olacak olan şeyler olabilir. Ee, bunların e, ihtiyaç olmasının yanı sıra e, umut e, olduğu da kesin. Çünkü e, bizler de onları gözetiyoruz herkes birbirini gözetiyor mesajını da içeriyor bu yardımlar. Yoksa hani kalemdir defterdir e, herhalde kimsenin hayatını kurtarmıyordur ama bir dayanışma örneği bu. Dolayısıyla hem Diyarbakır çok mutlu ve umutlu bir hale geliyor. Hem de kendisini çaresiz hisseden insanlar bir parça katkıda bulunmuş olabiliyorlar. Bunu sürdürebilmek için de tasarımcı ressam arkadaşlardan da öneriler geldi. Bir logoyla onlara özel, oraya özel, oradaki çocuklara özel defterler tasarlanıyor. Şu anda tasarım aşamasında. Onlar hani tasarım bedeli almayacaklar. Sadece işte maliyetleri, e, basımını vesaire karşılayacağız. Dolayısıyla onlara sürekli bir e, gelir e, yaratma durumumuz olacak. Çünkü e, bu e, hani yardımlarda nereye kadar denir ya veya tıkandığı bir noktada evet. gelebilir. Bunu aşmak için de e, yöntemler e, düşünüyoruz, çözümleri de açığız farklı farklı fikirlere. Evet bu, bu bu bu üzerinde durulmayan e, insanın <gülüyor> ilk ağızda aklına gelmeyen e, en önemli noktalardan biri de işin psikolojik boyutu tabii. Bu e, yani dayanışma duygusu yalnız olmadığını gösterme. Çünkü e, bunun e, büyük önemi de yaşama hakkının, serbest dolaşım hakkının ve eğitim hakkının gibi çok çok temel şeylerden yoksun kalmış insanlardan bahsediyoruz. Ve kronik bir şiddet ortamı içinde yaşıyorlar. Dolayısıyla da yalnızlık, işte güceniklik gibi, kırgınlık gibi duygulara da sahip olmalarının engellenmesi konusu da önem taşıyor herhalde. Biz bunu şimdi 9.5'tan itibaren de Açık Bilinç Programı'nda öğretim üyesi Bilge Selçuk'la da konuşacağız. O konuda araştırma, çocuklar arasında yapılan araştırmadı güceniklik ve kırgınlık ne ölçüde, yani nasıl bir kaygı içinde bunu nasıl aşılır diye onları da konuşma fırsatı bulacağız. O yüzden çok önemli bu şeyler. Bir de şu şunu konuşmakta fayda olabilir mi acaba Ömer abi? Mesela Diyarbakır'da Hani bu olaylar ilk başladığında Yine tencere, tava, işte ışık kapama Açma gibi şeylerle Protesto eylemleri vardı Ama ondan sonra Yavaş yavaş bunlar da kayboldu Gördüğüm kadarıyla Diğer medya Kanallarını bilmiyorum ama Açık Radyo her gün bu konuya eğiliyor Ve sıcak tutmaya, gündemde Tutmaya çalışıyor Her ne kadar işte herkes Hani içimiz şişti, fenalık geçireceğiz falan dese de bunları bilmemiz, duymamız ve konuşmamız gerekiyor ki çözüm üretelim. E, bu böyle e, kanıksama e, üzerine de bilinir veya bu bunları nasıl gündemde sıcak tutarız? Çok fazla da hani psikolojik baskı yapmadan veya insanlar hani e, evet bir şeyler oluyor, kötü bir şeyler e, ama bunları duymak, ve konuşmak zorundayızı da nasıl kabul eder? Belki bunun üzerine de gitmekte fayda olabilir. Evet, yani biraz önce sözünü ettiğim şey de yani Umut Işığı Derneği var mesela. Özellikle kadın ve çocuklar üzerindeki bu moral bozucu diyeyim ya da psikolojik işte travma, e, kronik şiddet ve travma durumlarından nasıl nispeten daha kolay bir şekilde nasıl sıyrılabilir bunları da konuşmalar konuşmak gerekiyor herhalde nasıl gidiyor peki şey ya yani oradaki çocuklardan bir psikolojik durumlarıyla ilgili olarak bir bilgi vermek mümkün mü şöyle bir şey var yani sürekli böyle bir çatışma hali ee, ...sürekli bir e, bomba sesi... ...sürekli böyle bir maske latanlar... ...hatta... E, ...onların Türkçe konuşmadığı söyleniyor... ...bilmem ne kadar efsane ama... E, ...İngilizce'den de farklı bir dil... E, ...konuştukları söyleniyor... ...Çeçen olduklarına dair... ...böyle bir yaygın kanı var... E, ...o yüzden de... ...yabancı bir ülkede gibi... ...yabancı bir polisle, yabancı bir... E, ...askerle savaşır gibi... ...bir ortam var... Çaresizlik hissi var çünkü kimse bir şey yapamıyor. Ancak e, bu e, çatışma hani sokağa çıkma yasağına ara verildiği zaman insanların tek düşündüğü şey göç etmek olabiliyor. Göçü de işte bağlar bölgesine yapıyorlar. Kiralar e, 300 liralara çıkmış durumda. Herkes hani o ilk iki kirasını, üç kirasını kotarmaya çalışıyor. Dolayısıyla hiç e, tamamıyla hayatta kalma Savaşın diyelim Hani o e, ilk dönemlere ilk ihtiyaçlara En temel ihtiyaçlara Geri dönülmüş durumda e, Kimsenin hani sanattan Kültürden veya ne bileyim neşeden Bahsedecek çok hali kalmıyor Çocuklar tabi Enteresan neşesini Çok çabuk bulabiliyorlar En küçük bir taşla bir e, Ne bileyim Bir oyuncakla oynayarak da Geri getirebiliyorlar ama ee, sürekli onlara o ortama hatırlatan e, etraflarında konuşmalar, sesler vesaire var. Dolayısıyla o neşe hali çok iki saniye, üç saniye, beş saniye süren şeyler. Sonra tekrar bu hayata geri dönüşler var. O yüzden sürekli hani lades oyunu gibi aklımda, aklımda, aklımda e, sürekli bu ortam zaten e, hatırlatıcı veya işte o ortamda yaşadıkları için. O şiddetle çevrilmiş şeylerle dolular Çok küçük anlar beşer saniye maksimum neşe ve oyun anları olabiliyor Yoksa gerisi şey kötü Evet ama yardım ve dayanışma faaliyetleri de Senin de anlattığın gibi umut verici bir şekilde devam ediyor anlaşılan Evet biz 200-250 öğrenciyi hedefledik aileyi Onlara e, bu kırtasiye yardımları bir de mümkünse battaniyedir, muhtur, ayakkabıdır e, bunları temin etmeye çalışıyoruz. Ki artık hani günümüzde e, bu internet üzerinden alışveriş yapıp direkt e, okula da göndermek mümkün. Dolayısıyla dinleyicilerimiz arasında e, merak edenler olabilir e, veya nereye göndereceklerini soranlar olabilir. E, benim e-mailimi vereyim hemen. Ömer Hanım? Lütfen. Nurhan Keeler at yahoo.com Nurhan Keeler Keeler'da K-E-E-L-E-R şeklinde yazılıyor. Evet. Ve Çok teşekkürler <gülüyor> Nurhan. Teşekkür Bu konuları takip etmeye devam edeceğiz. Senin programlarında da başka yönlerini duyma fırsatımız olur. Çok teşekkürler. Olur. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hoşçakalın. Evet, oralardan bir başka umutla da, kısmen umut ışıklarının da yandığı bir dayanışma ve destek haberlerini de aldık. Öte yandan mesela şeyden de çatışmaların yaşandığı Sur ilçesiyle ilgili kentsel dönüşüm planını da haberdar.com'da okumak mümkündü. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe ile ilgili rant planları açıklandı ortaya çıkarttı daha doğrusu haberdar çevre bakanlığına ait planlarda ilçenin neden yıkılarak harabeye döndüğünü de ortaya koyuyor diyor çok önemli bir şey aslında belgeler özellikle sur ilçesinde yoğunlaşan çatışmalar ve yaşanan yıkımın ardından AKP'nin kentsel dönüşüm kapsamındaki rant projeleri çıktı diyordu başbakan davutoğlu açıklamasında rant iddialarını reddetmekle birlikte haberdar Sitesi Sur ilçesi ile ilgili hazırlanan kentsel dönüşüm ve ilçedeki yeni konut rezervleri planına ulaşmış ki buna göre mevcut konut alanları yıkılarak yenileri yapılacak. Ayrıca yeni konut rezerv alanları ile ilçedeki tüm konutlar kadar yeni konut yapılması da planlanıyor. Yani yeni bir yerleşim 2015 yılına ait yerleşim çalışma planı bu rezerv alanlarını net bir şekilde ortaya koymuş belgelerini de yayınlamışlardı operasyonlarda da ilk aşamayı oluşturan yıkım aşaması da gerçekleşti deniyordu bir başka nokta da Çiğdem Toker'in de Cumhuriyet Gazetesi'nden buna belki bağlı olarak düşünülebilecek bir şey çevre ve şehircilik bakanlığı ironik bir karşıtlı beraberinde getirdi demişti temizlik deyip geçmeyelim diye bir yazı yazmıştı Çiğdem Toker. İkinci çöp deyip geçmeyelim diye bir yazı çöpteki servet diye yani sadece Ankara'da 78 bin civarındaki atık kağıt işçisinin günde ortalama 400 kilo atık topladığı tahmin ediliyormuş. Yani 500 bin civarında ülke çapında atık işçisi aileleriyle birlikte toplam 2 milyon kişilik bir nüfus çoğu göç etmek zorunda kalmış ve hayata atık toplayarak tutunmaya çalışıyor ve günlük Günü birlik yaşayan bir kitle ama geri dönüşüm işçileri derneği başkanı Dinçer Mendillioğlu da bakanlığın son uygulamasında diyor ki yani e, 500 bin atık işçisi ve işsizlik oranı %10'un üzerindeki bir ülke de e, bunu konuşmak bile ayıp olmalı ama şirketlerin kar hırsı bizi bu noktaya getirdi demiş. Bakanlık Çünkü sokak toplayıcılarının topladığı atıkları alan firmalara 140 bin lira ceza kesme uygulaması. Evet. Çok acayip değil mi? Evet çok acayip. Yani daha sokaklara katı atıkların toplanabileceği bir alan bile yaratmazken bunları toplayan kişilere bu şekilde cezalar kesmeye başlamak. Bunu da tamamen özelleştirip bazı şirketlere devretmek anlamına gelebilir diye çok endişeyle şey yapıyorlar tabii. Bu çok daha uzun vadede... El biraz daha etraflı ele almamız gereken bir başka konuya da bağlanıyor ama kısaca şöyle üzerinde de dün de söylemiştik geçmeyelim diye bir iki dakikalık üzerinde konuşalım diyorum mahkum sayısının artışı çok anormal bir yani dünya çapında anormal bir artış tam bahsediliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleriyle görüşen Adalet Bakanlığı ceza tevkif evleri genel müdürü ceza evlerinde 565 kişilik yer kaldığını söylemiş. Kaç kişi? 565 kişi. Bu kadar. Ondan sonrası dışarıda. Dışarıda e, %250 artmış. %250 Baktım, gibi. Bu dünya çapında bir şey. Cumhuriyet'in haberine göre. E, şimdi bu 1999'da yani yeni yüzyıla ve yeni bin yıla geçerken 67 bin 500 581 Hatta işte yani 70 bin değil 1999'da Evet yeni bin yıla geçince bir de işte Rahşan Afı diye de adlandırılan Galatla söylenen 50bine düş, düşmüş 49512 18 bin kişi ama, Evet Ama bırakılmış. ondan sonra istikrarlı bir şekilde artıyor ve özellikle de Özellikle şeyden itibaren 2004'ten itibaren büyük bir inanılmaz bir artış görülüyor. Mesela 2005'ten 2006'ya 14.500 yeni hükümlü tutuklu oradan 2006'dan 2007'ye 20.500 kişi artmış. Sonra 12.400, sonra 13.100, sonra 4.500, 8.000, bin, 7.500 bin her yıldan bahsediyorum. 9.500, 13.500, 5.500 ve 15.260 yaklaşık Kedi. iki buçuk kat. Şu andaki rakama baktığınız zaman 179 bin, 13 Ocak 2016 tarihi itibariyle 179.611 kişi varmış cezaevlerinde. 180 ve bitiyor. Şimdi bu son derece önemli bir nokta. Mustafa Eren de programcımız bunu daha önce de zaman zaman konuşma fırsatımız oluyordu. Fakat bu özelleştirmeye de gidiliyor. Yani nasıl bir bu, bu artış neden birdenbire insanlar... E, suç işlemede korkunç yükselmelere mi yol açıyorlar? Hayır nüfus artmıştır muhtemelen ha, iki işte. buçuk kat nüfus artmıştır bir on e, beş sene içerisinde on altı sene içerisinde işte. değil yani, mi? Hayır Türkiye'nin nüfusu on beş yılda sadece yüzde on beş artmış yüzde bir artıyor yani yılda e, cezaevlerindeki mahkum sayısı yüzde iki yüz elli artmış durumda yani suçlar birdenbire ani bir yükselmeye tabi oluyor Hı -hı. Yani şu anda yılda 41 hapishane yapılacakmış. Nasıl? İlginçmiş. 41,5 hatta geliyor yılda. Yani 41,5 kere maşallah diyebileceğimiz bir durum var inanılmaz bir şey yani önümüzdeki 4 yıl içinde 165 yeni cezaevi daha yapılacakmış ben onu böldüm tabi 41.5 oluyor ki denetimli serbestlik gibi şeyler de yürürlüğe girmişti bu süre içerisinde onları evet, da abi... hiç katmadım yani bu Türkiye'yi de tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir özelleştirme hem özelleştirme hem de hapishane devleti haline getirme tehlikesi var bunun üzerinde daha Ayrıntılı durmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyadaki mahpusların dörtte birini barındırıyor hapishanelerde ve özel şirketlere çalışıyor bütün o mahkumlar. Neredeyse boğaz tokluğuna yani çok düşük ücretlerle. Bunun üzerinde etraflıca durmak lazım. Bu son derece tehlikeli ve önemli bir gelişim olarak karşımıza çıkıyor. Daha fazla vaktimiz kalmadığı için şimdi Ahmet İnsel Tekrar Birleşmiş Milletler Suriye görüşmeleri meselesine döneceğiz. Ama bunu da bir not olarak dikkate sunalım istedik. Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet tekrar Suriye Cenevre görüşmeleri ve genel gidişatı birazcık konuşabiliriz. Tam belli olmadı ama Cuma'ya ga galiba yapılabilecek Cenevre. Gibi gözüküyor. gözüküyor. Evet. Gibi gözüküyor. Yani de, Stefan Demister, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi biliyorsunuz bu e, Cenevre görüşmelerinin düzenleyicisi e, kişi. E, en azından John Kerry. E, nin e, ifadesine göre e, nihayetinde delegasyonların kimlerden teşekkür ettiğini e, Stefan de e, karar verecek e, demişti Dolayısıyla biraz e, nihai karar verici konumunda Birleşmiş Milletler namına e, demişti. onun ifadesine göre e, işte delegasyonların e, kompozisyonları içerik kimlerden oluşacağı konusunda tam anlaşma sağlanamadığı için e, cuma günü 29'una Ertelendiğini söyledi. Bir daha ertelenir mi bilmiyorum. Demistra'nın verdiği bilgiler aslında biraz yani 2-3 gün daha gecikmesinin çok önemli olmadığını gösteriyor. Çünkü 6 aylık bir müzakere dönemi öngörüldüğünü, bunun ilk yaşamasının 2-3 hafta süreceğini arkasından yani orada varılacak olan anlaşmaların uygulanması için e, herkesin e, memleketine döneceğini, arkasından yeniden müzakerelerin başlayacağını e, öngörüyor. Dolayısıyla bir veya iki günlük bir gecikme pek yani tarih anlamında e, çok e, önemli değil ama önemli olan bu ö, delegasyonların e, içerikleri kimlerin katılacağı konusundaki e, ihtilafın, yegane değil ama en önemli unsuru diyebilirim ee, tabi başka başka isimler de var burada sorun yaratan ama en önemli unsur burada ihtilaf yaratan unsur PYD'nin katılıp katılmaması konusu veya PYD'nin hangi delegasyon içinde katılacağı konusu. Evet yani davetliler arasında IŞİD ya da DAEŞ yok şüphesiz El Nusra cephesi de yok ama buna karşı El Nusra yok ama e, biliyorsunuz Riyad'da e, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Fransa. Fransa'yı unutuyoruz hep bu Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye e, üçlüsünden bahsediyoruz sürekli. Ama aslında Fransa bu konuda e, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin çizgisinin yanında yer alıyor. E, bu dört ülkenin, üç ülkenin açıkça Fransa'nın daha e, uzaktan e, daha sessizce desteklediği e, cephe diyelim bir müzakere yüksek komitesi oluşturdu biliyorsunuz Riyad'da yüz civarında küçüklü büyüklü Suriye'deki e, örgütün e, katıldığı e, bir e, cephe bu bir veya bir e, birliktelik bu e, içinde çok, çok çeşitli unsurlar var e, selefçi, grup, selefçi gruplar var daha laik muhalefet unsurları var fakat bunların yani bu Müzakere Yüksek Komitesi'nin Aralık 2015'te kurulan bu Müzakere Yüksek Komitesi'nin Riyad'da kurulan Müzakere Yüksek Komitesi'nin başına Riyad Hicab getirildi. Ee, ve e, Riyad Hicab'ın da e, önerdiği e, kişi e, yani baş müzakereci olarak e, müzakere yüksek komitesinin baş müzakeresi olarak e, önerdiği kişi İslam ordusu örgütünden Jah Jahşel İslam İslam ordusu örgütünden Muhammed Aluş Al Al evet. e, Muhammed Aluş'a da Rusya ve Rusya e, Şiddetle karşı çünkü e, İslam ordusunun terör örgütü listesine e, ne, de yer almasını talep ediyor Rusya. E, dolayısıyla PYD'nin yanında ikinci bir e, tartışma konusu bu. E, Rusya e, ılımlı muhalefetten isimlerin katılmasını istiyor e, şeye e, delegasyona muhalefet delegasyonuna özellikle örneğin Esad'ın eski başkan yardımcısı Kadri Cemil'in yer almasını istiyor PYD'nin yer almasını istiyor Salih Müslim'in yer almasını istiyor e, Riyad cephesi ise e, bu kişilerin e, kendi, muhalefet delegasyonunda yer almalarına şiddetle karşı Türkiye başta olmak üzere Suriye ve e, e, e, Suriyeli örgütlerde e, şiddetle karşılar PYD'nin ve örneğin Kadir Cemil gibi e, Esad'ın eski başbakan yardımcısı olan kişilerin e, rejimin <gülüyor> e, delegasyonu içinde yer almasını istiyorlar, e, talep ediyorlar. Ancak bunu böyle kabul edebileceklerini söylüyorlar. PYD'nin muhalefetinin Başar Esad rejimine karşı muhalefetinin ikili olduğunu iddia ediyorlar. PYD'nin hiçbir zaman Esad'a karşı muhalefette bulunmadığını hep onunla iyi geçindiğini iddia ediyorlar. Buna karşılık ilginç bir durum hem Rusya hem ABD PYD'nin muhakkak Cenevre görüşmelerinde yer almasını istiyor. Yani Rusya ve ABD'nin üzerinde anlaştığı epey bir konu var. Bu birçok konu arasında en önde çıkan konu PYD'nin varlığının olmazsa olmaz önemi. Bu da ilginç bir konum tabi PYD açısından veya Suriye Kürt muhalefetinin örgütlü güçlü gücü açısından. Buna karşılık e, rejimin e, ne düşündüğünü en yakın tarihte e, Bağız Partisi ikinci e, ismi başkan yardımcısı e, Hilal El Hilal e, ifade etti. Dedi ki 5 yıl önce kabul etmediğimizi şimdi hiç kabul etmeyiz dedi. Bu çok tabi e, iddialı bir cümle. Çünkü e, bu şu anlama geliyor, biz 5 e, yıl önce kabul etmediğimiz neydi? İşte e, çok e, sınırlı bir muhalefetin e, rejim değişikliği isteğiydi. Şimdi onu kabul etmediğimiz, 5 yıl önce kabul etmediğimizi şimdi de hiç kabul etmem etmeyiz demesi sanki rejimin, Beşar rejiminin 5 e, beş yıl öncesinden daha güçlü olduğu kanaatini de kanaatini taşıdığını gösteriyor. Tabii bu Biraz müzakere öncesi el arttırma taktikleri olarak kimsenin ciddiye aldığı bir söz olmayabilir ama aynı zamanda tabii Başar Aleyhisselat rejiminin masaya e, zayıf taraf olarak oturma niyetinde olmadığını gösteriyor. Evet. E, John Kerry e, ve e, Riyad Hicab arasındaki e, Görüşmenin, Cumartesi günü, çünkü görüşmenin, yani bu e, Müzakere Yüksek Komitesi'nin başındaki e, Riyad arasındaki görüşmenin çok çok kötü geçtiğini e, gözlemciler e, söylüyorlar. E, ABD'nin esas hedefinin Cankeri Kerry, e, mücadele hatta yegane hedef bile olarak ifade ettiğini iddia edenler var. Bunu bilmiyorum ne dereceye kadar doğru ama esas hedefinin IŞİD'le mücadele olduğunu söylerken tabii ki Müzakere Yüksek Komitesi'nin esas hedefi ise Başar Esad rejiminin devrilmesi. Şimdi burada iki tane esas hedef var. Tabii ABD'nin hedefinin Başar Esad'ın devrilmesi ilk hedefinin ve esas hedefinin Başar Esad'ın devrilmesi değil, EŞİD'le mücadele e, noktasına gelmesi e, Riyad e, platformunun pozisyonunu çok zorlaştırıyor. Çünkü bu şu anlama geliyor, ilk aşamada Başar Esad rejimiyle de bir e, süreç yaşanabilir demek e, ABD açısından. E, hatta bazı çevreler e, ABD'nin... E, Başar Esad'ın şahsen bir dönem iktidarda e, kalmasını da kabul edebileceğini, kabul ettiğini, edebileceğini tabii burada rivayet muhtelif e, dile getiriyorlar. Rusya'nın da zaten önerilerinden bir tanesi bu. E, ama e, ilginç olan nokta Türkiye'yi de çok rahatsız eden, daha doğrusu Türkiye demeyeyim, Türkiye'deki şu andaki yönetimi, için Türkiye 75 milyon bunun için çeşit çeşit rahatsızlık çeşitli nedenlerle farklı rahatsızlıklar duyanlar var. Türkiye yönetimini e, rahatsız eden olgulardan bir tanesi Suriye konusunda e, bu Cenevre görüşmelerinin hemen öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın arasındaki e, pozisyonların e, mesafesinin çok çok çok azalmış olması. E, bu biraz Türkiye'nin e, kendisini ee, hem devre dışı kalma hem de e, Suriye'deki Kürt sorunu konusundaki tırnak içindeki söyleyeyim, hassasiyetlerini var ya o meşhur Türkiye hep, her şeyde hassasiyetlerimizi evet, kırmızı çizgiler ve hassasiyet evet. ya, e, o meşhur kırmızı çizgiler ve hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı e, kanaatinin güçlü biçimde hissedildiğini e, yansıtıyor e, ve bu e, bunun somut e, somut ifadelerinden bir tanesi çok ilginç tabii aslında baktığımız zaman e, Kamışlı yakınlarına e, konuşlanan Rus askerleri hem, hem ABD askerleri hem Rus askerleri. Evet. Yani Kamışlı'nın hemen yakınında Kamışlı'nın içinde Rus askerleri var. Kamışlıya birkaç kilometre mesafedeki Rimelan e, Havaalanının biliyorsunuz 700 metre olan pisti bir kilometreden daha uzağa bir, bir kilometre 300, 1,3 kilometreye uzatıldı. Ee, şey uçak nakli uçaklarının inebilmesi için ve orada 50 tane Amerikan askeri var. Yani iki birkaç kilometre mesafede Aa. aralarındaki mesafe. Ve çarpışma. Bu da ilginç ya. bir. Efendim. Ve çarpışmıyorlar birbirleriyle. Ha yok yok çarpışmıyorlar. Hayır ikisi de e, PYD e, kontrol alanı içinde e, ikisi de var. Evet. Bir iddia vardı ama Rusların e, Kamışlı'ya havaüstü kuracağına dair. Her ne kadar Rusya tarafından yalanlansa da e, Suriye İnsan Hakları gözlemevi Rus askeri teknisyenler ve askerler Kamışlı havalimanı çevresinde görüldü diye bir haber yayınlamışlardı yakın bir zaman içerisinde. Yani böyle ee, çeşitli e, o zaman var. iki tane havalimanı olacak demektir. Bir ABD'nin kontrolünde evet. havalimanı, bir de Rusların kontrolünde havalimanı ol olacak demektir. Ama bu her şeyden önemlisi. PYD'nin hem ABD hem e, Rusya ile iyi ilişkiler içinde olması. E, Tabi buna karşılık biraz evvel bahsettiğim hem e, Suudi Arabistan, e, Katar, Türkiye ve Fransa... Muhalefet şeyin platformunun destek ülkelerinin desteklediği platformun ise PYD'yi muhalif güçler arasında görmek istememesi ciddi tartışma konularından bir tanesi. Tabi Türkiye açısından en şu anda Beşar Esad rejimi mi olacak, şu mu olacak, bu mu olacak ikinci plana düşmüş durumda. Ne var varsa yoksa işte PYD'nin terör örgütü olarak tanınmasını talep ediyor e, Türkiye. E, şey de e, Türkiye ziyaretinde ilginç bir şekilde ha, bir e, böyle şey e, bir, ikili e, bir dil e, kullandı biliyorsunuz e, Biden, John Biden, Biden. Bir taraftan PKK'yı Türk yöneticilerinin, Türkiye yöneticilerinin diliyle şiddetle terör örgütü olmak, terör eylemleri yapmakla suçladı ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Diğer taraftan PYD'yi ise kendilerinin de desteklediği bir müttefik olarak tanımladı. Bu tam Türkiye için hem bir taraftan PKK, PKK konusunda Türkiye yönetiminin istediğini söylemek ama bunun karşılığında da PYD konusunda Türkiye yönetiminin talep ettiklerinin önünü kesmek taktiği olarak değerlendirebiliriz. PYD ile ilgili... Evet, yani Türkiye dışiş, efendim, pardon, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da terör örgütleri görüşmelere davet edilemez dedi YPG'nin adını vermemekle beraber onu kastettiği açık bir şekilde ima ettiği açık bir şekilde son olarak bunu da söyledi ama hassasiyet daha terör önceki terör örgütleri terör örgütleri deyince işte Türkiye YPG'nin terör örgütü yani PYD'nin uzantısı olarak tanımladığı PKK'yı da PYD'yi de PKK'nın uzantısı olarak tanımlıyor biliyorsunuz Türkiye ama terör örgütleri katılamaz dediğimizde işte Rusya'da şey diyor, İslam ordusu Rusya terör örgütü o da katılamaz diyor. Dolayısıyla terör örgütü lafının sözünün taraflar arasında yani ortak terör örgütü olarak kimsenin sözünü bile etmediği yani katılmasının söz konusu olmadığı yani örgüt işidir şu aşamada. Onun dışında herkesin kendine göre terör örgütü tanımı var. Gördüğüm kadarıyla. Evet. <gülüyor> Bir de El Nusra'yı da e, e, Biden söyledi değil mi? PKK dedi. Dağış e, e, Dağış dedi. Bir de El Nusra dedi yanılmıyorsam. Ee, Bakmak lazım. Ben ona ben dikkat de, etmemiştim. Ben de etmemiştim ama bakalım. Yani, ki... Evet Dağış PKK El Nusra terör örgütleri demiş. Anadolu Ajansının haberine göre ama bunu da belirttim. Anadolu Ajansının haberine göre. Evet. <gülüyor> ama bu yabancı basında da yer aldı böyle. Hayırcihan Anadolu Ajansı'na artık o kadar güvenemiyor anladığım kadarıyla da ondan. Ha, haklı onun için söyledim zaten. Ben de sadece Anadolu Ajansı deseydi ben kendi okuduğuma inanmazdım ama e, yabancı basında da böyle yer aldı. Ama yabancı basında, yurt dışı basında Anadolu Ajansı'nı mı kullandı bilmiyorum ama El saydığı saymış olması dikkatimi çekti doğrusu. Evet. Çünkü El Nusra Türkiye'nin hala desteklediği bir örgüt değil mi? Evet. Yani destekledi mi o kısmı tam olarak bilemiyorum ben ama şöyle bir durum söz konusu. Yani İslam ordusu olarak programın başında söylediğimiz grup ee, El Nusra ile beraber savaşan El Nusra direkt İslam ordusunun içinde yok ama Ceyşül Fethi diye adlandırılan alt oluşumla beraber İslam ordusundan gelen Ahray Rüşam beraber ortak operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bir de Bu, Ceyşül İslam da var. Ceyşül İslam İslam ordusu zaten evet, Arapçası. Evet. Yani bunları birbirinden ayırmak siz gelin siz gelmeyin demek ne, ne, ne derece mümkün olabilir ben hala o kısmını anlamış değilim. Ben olarak. de aynı kanaatteyim. Aynı sen, senin gibi düşünüyorum Can. Çünkü bunların arasında 6 ay önce eee bir örgütte sonra öbür örgüte geçmiş şimdi belki de üç ay sonra başka bir örgüde geçecek bir inanılmaz bir kitle var dolayısıyla bunlar bu, bu örgütler arasındaki geçişkenlik çok yüksek ve stabilize olmuş örgütler değil bunlar neredeyse her her şefin arkasında oluşmuş yüz yüz elli bazen bin kişiden oluşan örgütler yani dolayısıyla. O gelsin bu gelmesin tartışmasının pek varacağı bir yer yok gibi geliyor bana. Evet. Yani bir de bir de şeyi sormak istiyorum. yani Salih Müslim'le daha önce de Ankara görüşmüştü. Terör örgütü Vallahi, şimdi sayıyor mu değil mi? Bu Salih Müslim ve PYD konusunda e, Ankara'nın e, ve Ankara demek daha doğru. Çünkü sadece bu Tayyip Erdoğan'ın tavrı değil. Burada Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'deki derin devlet derken bir şeyden bahsetmiyorum. Bu Ergenekon davasında ortaya çıkan derin devlet yapılanmasından biraz susurluktan çok daha derin. Yani Türkiye devletinin aklını taşıyan kişiler ve örgütler, kurumların refleksinden bahsediyorum. Bu Suriye'deki PYD'nin Güçlenmesi özellik ilan etmesi ve iki kantondaki ilan ettiği özelliğin Afrin kantonuyla birleştirme olasılığının doğması ve dolayısıyla Türkiye'nin Suriye sınırlarında hemen hemen sınırın büyük bölümünün güneyinde bir özerk Suriye Kürdistanı yönetimi. Oluşması ihtimali Türkiye'nin Suriye politikasını ve Kürt politikasını, Kürt çözüm süreci, barış süreci masasının devrilmesinin en büyük amili. Dolayısıyla Salih Müslim'in Türkiye ile görüştüğü dönemler çok geride kaldı. Evet. Barış e, süreci Çözüm süreci e, Döneminin e, ilk başlarındaydı o hatırlarsanız evet, Ama evet. çözüm süreci Askıya alından Masanın devrildikten sonra D.Y.D. E, hızla terör örgütü e, statüsüne Türkiye tarafından e, getirtildi. Bir de başka ee, bir kırmızı e, çizgi hassasiyette e, başka e, bir e, yani evet. batısına geçemez Fırat'ın demesi de evet. E, evet. O, gerçekleşti yani geçtiler ve orada da e, Tişrin'i Tişrin e, Tişrin'deki baraj gölünü e, kontrol altına almış durumdalar. E, oraya Türkiye'nin müdahalesi mümkün değil çünkü biliyorsunuz Türkiye sadece artık sınırdan top atışıyla müdahale edebiliyor Suriye'ye etirişinde top atışının menzil dışında evet. kalıyor Türkiye'nin artık müdahale kapasitesiz gerçekten sınırdaki top menziline sınırlanmış durumda bu da bilmiyorum ne kadardır 20-30 kilometredir daha fazla olacağını zannetmiyorum e, uçakları Türkiye artık Suriye üzerinde e, uçuş e, imkanına sahip değil. Rusya uçağının düşmesinden beri Rusya'nın yerleştirdiği füzeler nedeniyle. Dolayısıyla e, Türkiye kırmızı çizgilerden bahsediyor ama e, Fırat'ın batısına PYD güçleri e, geçti. Sınır tarafından geçme, geçmediler. Sınırdan epey uzak işte bu pişrin bölgesinden. Geçtiler ve Türkiye sadece hassasiyetlerinin geçerli olduğunu iddia etmekten başka bir şey yapamıyor şu aşamada. Önümüzdeki günlerde belli olacak. Yani Salih Müslimin katılması kaçınılmaz, gerekli. Hem ABD ve hem Rusya'nın istediği bir şey. Türkiye ve Fransa ve Cezay ve Suriye Arabistan bu konuda çok direniyor. Ee, Katar biraz daha geri pozisyon aldığını e, görüyoruz. Biraz daha eskisi kadar aktif değil e, bu konuda. E, Katar'ın e, bu değişikliğinin e, çeşitli nedenleri var belli ki. E, başka bir vesile konuşuruz. E, bu, buna karşılık e, Suriye iç muhalefetinden de e, PYD'nin e, muhalif e, güç olarak tanımlanmaması e, gerektiğine e, dair e, ciddi itirazlar var ama bu itirazların ne kadarın dikkate alınacak, e, ne kadarı e, e, sadece itiraz olarak kalacak e, bunu bilmiyoruz. E, biz son olarak e, onla bitirelim. Tabii bu e, Amnesty International ve e, İnsan Hakları e, İzleme Örgütünün Human Rights Watch'un e, Özellikle iki kantondaki, Afrin'le ilgili pek bir şey okumadım ama diğer iki kantondaki, PYD'nin özellik ilan ettiği iki kantondaki PYD yönetiminin neden olduğu insan hakları ihlalleriyle ilgili eleştirileri de tabii PYD'nin elini ciddi bir şekilde zayıflatıyor. Evet, doğru, doğru. Bunu da halının altına süpürmemek lazım ciddi biçimde e, orada kendisi ne yakın olmadığını e, iddia ettiği e, unsurlarla bunlar çoğunlukla e, Arap e, unsurlar e, hak ihlalleri e, zorla göç ettirme malına el koyma e, ve benzeri hak ihlalleri ve biraz da çok fazla PYD'nin örgüt olarak ee, baskın e, konumda olması e, eleştiri konusu e, ama bu e, eleştiriler e, deyedirler tarafından e, zaman zaman e, kabul ediliyor. Bu da daha çok savaşın e, ortaya yarattığı olağanüstü durumun ve e, bazı insanların kendilerine yapılanlar karşısında bir öç alma e, isteğinin ifadesi olduğunu belirtiyorlar. E, tabi muhalefetin, diğer muhalefetin PYD ile ilgili eleştirilerini güçlendiriyor. Yalnız şöyle bir şey var. PYD ile ilgili eleştirilerin hemen hemen aynısı diğer selefçi muhalefet örgütlerinin hakim olduğu yerlerde de geçerli. Tamamen evet. Bakalım o zaman... Yani dolayısıyla dolayısıyla tabi savaş ortamında insan hakları müdafi olmak çok kolay değil. Ama göreceğiz. Cuma akşam, Cuma günü toplantı çağrılırsa ve başlarsa kimlerin katıldığını ve hangi saflarda yer almasına tarafların rıza gösterdiklerini göreceğiz. Bu uzun sürecek bir süreç. İlk aşaması ateşkesin sağlanması olması bekleniyor. Evet Altay. Peki çok teşekkür ederiz. Peki, i̇yi günler. İyi, görüşmek üzere.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 Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Bir merhaba an, Güven Evet, konuğumuz... Merhaba, günaydın Bilge. Konuğumuz Bilge Selçuk. Siz takdim eder misiniz? Tabii, memnuniyetle. konumuz. Aslında açık bilinç dinleyicilerinin aşina olduğu birisi. Çünkü yaklaşık iki ay önce Current Biology dergisinde yayınlanmış bir makalenin yazarlarından birisi olarak konuğumuz olmuştu. Doçent doktor Bilge Selçuk Koç Üniversitesi'nden. Çok kısaca söyleyeyim. Çocuklarda... Dini inanış ile ahlaki paylaşımcı davranışın alakasını inceleyen 3 e, yıl boyunca 6 ülkeden e, 1300 kadar galiba yanlış hatırlamıyorsam çocukla yapılmış e, büyük kapsamlı bir e, çalışmanın Türkiye ayağını yürütmüş olan 2000 e, başı e, Bilge Selçuk. Ee, bu e, konuyu merak edenler e, Açık Radyo.com.tr'nin podcast sayfasına gidip arşivde bu konuşmayı bulabilirler. E, bugün e, yine çocuklarla ilgili bir şeyler e, konuşacağız. E, ama daha gündemde bir e, konuyu işleyeceğiz. E, ben önce e, konuğumuzu yeniden önceki programı dinlememiş olanlar için gündemem tanıtayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans e, derecelerini e, psikoloji dalında aldıktan sonra doktora çalışmasını e, Melbourne Üniversitesi'nde, Avustralya'da gelişim psikolojisi dalında yapıyor. 2004 senesinden beri Koç Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi e, tipik gelişim sürecindeki çocukların e, yanı sıra yetiştirme kurumlarında büyüyen çocuklara göçmen çocuklarına otizmli çocuklara ve engelli olan çocuklara da e, araştırmalara odaklanmakta Koç Üniversitesi'ndeki çocuk ve aile çalışmaları laboratuvarının direktörü kendisi e, Bilge yeniden hoş geldin hoş bulduk teşekkür ederim hoş bulduk hoş, hoş geldiniz teşekkürler evet, bir de bugünkü konuya ben bir e, kısaca giriş yapmış olayım bir e, hatta yanları olacaktır. Gelece geçen hafta e, Bilim Akademisi Başkanı e, Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar konumundu ve Türkiye'de e, akademik ifade özgürlüğü konusunu konuşmuştuk. E, e, i̇ki haftadır bilmeyen bir fırtına var. E, akademik, barış e, için akademisyenler adı altında bir araya gelip bir barış çağrısına imza atmış olan akademisyenlere karşı iktidardan kaynaklanan ve yandaş ile desteklenen bir kampanya sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu da bana Türkiye'de üniversitenin durumu nedir? Üniversite özelliği, üniversitede akademik ifade özgürlüğü bu konuları belki biraz daha tartışmamız gerektiğini düşündürdü. Ee, bir de tabii e, 1980 darbesi ve ondan sonra üniversitelerin başına gelenler, e, ardından bir de aydınlar dilekçesi tecrübemiz var. Dolayısıyla e, önümüzdeki birkaç haftayı ben bu konuya ayıralım diye düşündüm. E, birkaç konuğumuz daha olacak, bir aksilik bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. E, doğada müziğin evrimi e, serisini biraz erteledik. Medyadan onu etkileyenler bizim ma mazur görsün. Birkaç hafta içinde o konuya dönmüş olacağız diye umuyoruz. Ee, peki bilge, istersen şuradan başlayalım. Ee, Cuma etibarinde Orta Teknik Üniversitesi'nde bir kanal olacak. Ee, üç konuşmacısı var: Profesör Doktor Nezdet Tekin, e Doçent Doktor Selin Sayekböke e ve sen. Okay. E Çatışmaların gölgesinde kadınlar ve çocuklar başlıklı bir e, panel. Hı hı. E, sen e, yaklaşık bir ay kadar önce e, bir grup insanla birlikte Diyarbakır'a gittin. Orada e, çalışma ve incelemelerde bulundun ve çatışma ortamında e, çocukların e, hayatı ve gelişimi üstüne e, hem incelemelerde bulundun hem de döndükten sonra ee, mesela 10 Ocak'ta çocuklarımızın bu günüme geleceği için Barış Şart e, başlıklı bir yazın yayınlandı bir gün gazetesinde. E, belki buradan başlasak bu e, Barış için akademisyenler bildirisinden de çok uzak bir yerde başlamış olmayız. E, çünkü o da bir e, Barış talebeden, Barış bir bildiri. Barış'ın olmadığı ortamlarda çocuklar bu durumdan da etkileniyorlar? E, bu açıkladığında da geçen hafta boyunca e, konuşulmuş bir şey. E, hem Sezin Ömer'in bu konudan bahsetti. Cuma günü hem diğer bakımdan bağlanan e, konuklar anlattılar. Biraz da senden acaba ne bilebilir Evet, e, çok teşekkür ederim e, bu konuya öncelik verdiğiniz için. E, senin de sözünü ettiğin gibi güven, e, önümüzdeki cumartesi günü Ankara'da e, ODTÜ'ye Mezunlar Derneği'nin düzenlediği bir panel var. E, bu panel e, önemli. Şu bakımdan önemli. Kendi alanında uzman e, eğitim alanında, iktisat alanında ve psikoloji alanında ben akademisyenlerin çatışma ortamında savaş ortamında e, işlerin nasıl kötüye gittiği e, nasıl etkilendiği üzerine e, bilgi birikimimizi paylaşacağız. Ve e, Orta Doğu'da ve özellikle Türkiye'de e, son zamanlarda Güneydoğu ve Doğu'da ...devam eden e, yoğun şiddet ortamında, e, savaş ya da çarpışma ortamında da diyebiliriz. E, kadınların ve çocukların özellikle nasıl etkilendiğine e, odaklanacağız. E, senin de sözünü ettiğin gibi e, 30 Aralık'ta yani eski yılı bitirmeden bir gün önce yüzü e, aşkın e, yazar gazeteci, e, sivil toplum e, gönüllüsü, akademisyenden oluşan bir grup Diyarbakır'a gittik. E, burada e, çok farklı e, kişilerle konuşma, tanıklıklarına dinleme imkanımız oldu. E, yapılandırılmış görüşmeler vardı. Bunun dışında benim de e, oradaki annelerle ve çocuklarla ...konuşma fırsatım oldu... ...daha sonrasında da... E, ...Mut Derneği'nin... E, ...yöneticisi e, ile konuşma... ...şansım oldu... ...orada hakikaten Haziran ve daha çok da... ...Temmuz ayından bu yana devam etmekte olan... E, ...bir şiddet ortamı var... E, ...insanlar... ...siviller... E, ...sevil insanlar, kadınlar, yaşlılar... ...çocuklar... E, ...yani çarpışma... E, ...ortasında e, kalıyorlar... E, temel insan haklarının, çocuk haklarının e, ihlal edildiği, e, yaşama hakkının, can güvenliğinin e, olmadığı, serbest dolaşım hakkının ihlal edildiği, çocukların eğitim hakkının e, e, ortadan kalktığı, oynayamadıkları, sokağa çıkamadıkları, rahat yaşayamadıkları bir ortam var. E, Tabi e, burada şöyle düşünün yani başımıza en e, Küçük tedirginlik verici bir olay geldiğinde yani yakınımızda bir balon patladığında bile bir araba kazasına maruz kaldığımızda bile çok ciddi travma yaşayabiliyoruz. Bunların etkilerini atlatamayabiliyoruz. Orada aylardır süren çok ciddi bir şiddet ortamı var ve herkesin ruh sağlığı, fiziksel sağlığı ciddi olarak etkileniyor. Hem çocukların hem yetişkinlerin, gençlerin aslında herkesin. Dolayısıyla hepimizin yapmaya çalıştığı yani farklı grupların çocuk haklarını savunan daha küçük gruplar var. Eğitim hakkını savunan gruplar var. Genel olarak insan haklarını savunanlar, gazetecilerin durumu orada fevkalade zor. Yani herkes el birliğiyle oradaki e, ...bu şiddet ortamının son bulması için e, çağrıda bulunuyor ve bütün bu ortamın herkesi nasıl kötü etkilediğini ve nasıl bir travma yarattığını anlatmaya çalışıyoruz. Geçen haftalarda Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bir paneli konuşmacı olarak katılmıştım. E, önümüzdeki aylarda yine Bahçeşehir Üniversitesi'nde, İstanbul Üniversitesi'nde bu konularda e, birer konuşma vereceğim. Yani bunları anlatmaya çalışıyoruz. Hakikaten çok sıkıntı verici bir durum var. Bunun bir an önce son bulması için barış çağrısı yapıyoruz. Barış için müzakere yapılması ve bunun için masaya oturulması gerektiği çağrısını yapıyoruz. Akademisyenlerin de yaptığı buydu. Yani aslında böyle toparlayabilirim. Sen bu sözü ve yazıda diyorsun ki... Dışarıdan silah çekilirken çocukların rahat görünmesine, eğer rahat görün, görünüyorlarsa orada sevinmemeliyiz. Çünkü bu bir dayanıklılık göstergesi değil. Bu çocukların düşündüğünüz gibi çatışma ortamlarına alışkan oldukları, kötü etkilenmedikleri anlamına gelmiyor. Tam tersine bu kötü işaret ee, geçirdikleri hı hı. travmadan dolayı çok kötü etkilendikleri ve bu etkilerin bugünden yarına kolay kolay geçmeyebileceğini düşünüyorum. Bundan endişelendiğini yazıyorsun. Yani bugün evet. hemen barış sağlansa bile bugüne kadar olan bitenlerin aslında e, iyileştirilmesi gereken etkileri çocukları üstünde belki şimdiden Keşfesiz. kendini gösteriyor. Hı hı. Evet, e, şimdi e, yani bu yaşanan e, kronik şiddetin... yani. Stresten bahsetmiyorum. Günlük hayatımızda işte trafikte kaldığımız zaman ya da bir iş yetiştiremediğimiz ya da başarısızlığa uğradığımız zaman yaşadığımız stresten bahsetmiyorum. Kronik ve çok yüksek şiddette bir stresten, travmadan söz ediyorum. Bir savaş ortamında sürekli yaşamanın bıraktığı etkilerden söz ediyorum. Şimdi bunların etkilerini hemen görmeyebilirsiniz. İki farklı sonuç olabilir. Birincisi... Çocuklarda ya da yetişkinlerde yani genel olarak insanlarda çok yüksek kaygı görebilirsiniz. Kaygı çok artabilir, depresyon artabilir. Bu travmanın etkileriyle kişinin baş edemediğini o anda görebilirsiniz. Bunlar kendi hemen belli eden belirtilerdir, psikolojik sonuçlardır. Bir de kişi... Olağan e, olarak algılıyormuş bu yaşanan şiddet ortamını ve bundan etkilenmiyormuş gibi e, görünebilir. E, halbuki bunlar e, kişinin e, baş etmeye çalıştığı çok şiddetli durumlardır. Ve e, beynin baş etme mekanizmaları e, kişilerde farklı çalışır. E, duyarsızlaşma... E, yani beynin e, bu e, sürekli şiddet ortamıyla, travmayla baş edebilmesi için e, kendini duyarsızlaştırması, e, alt eşiğini yükseltmesi de bunlardan biridir. Siz o anda bir e, kaygı bozukluğu ya da depresif e, belirtiler görmüyor olabilirsiniz. Ama psikoloji araştırmalarının gösterdiği ve buna gen araştırmaları da dahil beynin hem yapısının hem işleyişinin e, bundan etkilendiği hatta... E, kişinin e, epigenetik olarak e, bundan etkilendiği ve bir sonraki kuşan, hatta daha sonraki kuşakların da maruz kalmayan kuşaklarında epigenetik yollarla e, travmanın etkilerini yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. Holocaust e, çalışmaları özellikle e, kuşaklar e, sonra bile e, bu travmaya maruz kalan, soykırım'a maruz kalan ya işte buna tanık olan kişilerin kuşaklar sonraki e, çocuklarında bile bu travmanın etkilerini e, gösteriyor. E, stres daha yüksek, kaygı bozuklukları daha yüksek, bağışıklık sistemi e, bozuluyor, e, yaşam süresi e, kısalıyor e, ve aklınıza gelebilecek e, kalp, şeker hastalıkları e, daha fazla. E, bizim resilience dediğimiz bir özellik vardır. Dayanıklılık diye Türkçe'ye çeviririz. Yani yani kişi yaşarken ayakta durur, bundan çok etkilenmiyormuş gibi görünür, çok güçlü görünür. Fakat araştırmalar şunu gösteriyor: çok dayanıklı gibi görünen kişilerde bile beyin fonksiyonlarını ya da beynin yapısını ya da genetik özelliklerini incelediğimiz zaman onların da travmanın etkilerinden muaf olmadığını görüyoruz. Onlar da yıllar sonra bile bunlardan etkilenmiş görünüyorlar. Bir küçük parantez soru getireyim. Bir tanesi bu Kronik e, şiddet dediniz yani travma sonrası stres bozukluğu dedi evet. diye bütün e, şeyde dünyanın dört bir tarafındaki Hı -hı. savaşlarda savaş çatışma ortamlarında e, ama özellikle de ordularda askerlerin girdiği evet. şeyde çok yaygın oldu ve hemen hemen savaşı izleyen herkes de belli oranda bunun e, evet. çıktığını son zamanlarda okuyorduk. Ee, bu içinde yaşadığımız bu güneydoğu'da doğuda yaşanan şeyler de böyle travma sonrası stres bozukluğu olarak nitelendirilebilir mi? Travma sonrası stres bozukluğu e, tabii yani Şiddete maruz kalan herkeste yani orada görev yapan çalışan askerde poliste bu çatışmanın tüm taraflarında onların ailelerinde sivillerde herkeste travma sonrası stres bozukluğu görülür. Şu varsayılıyor travma sonrası stres bozukluğunun belirtilerinin yani işte bu koşullar ortadan kalktıktan sonra bir kısmının kendiliğinden düzeldiği geçtiği ve hepsinin işte tedaviye ihtiyaç duymadığı altı ya da bir sene içerisinde kendiliğinden bir iyileşme oldu. Mesela deprem sonrasında ya da Soma gibi e insan eliyle ya da doğa eliyle yapılmış felaketlerde bu yaşanan bozukluğun bir süre sonra kendiliğinden düzeldiği ve bir müdahaleye gerek olmadığı düşünülüyor. Müdahale gerektiren durumlar kişiler de sonradan ortaya çıkıyor ve işte müdahalelerle, psikoterapiyle vesaire bir miktar iyileşme ve düzelme sağlanıyor bu başarıyla yani tedavi edildiği sürece, müdahale edildiği sürece iyileşme tabii ki görülüyor. Şimdi bunlar bizim sözel olarak farkında olduğumuz belirtilerdir. Ben kendimi depresif hissediyorum, kaygı hissediyorum, panik hissediyorum, gece uyuyamıyorum, yiyemiyorum ya da aşırı yiyorum gibi tipik fonksiyonlarımızın dışına çıkan özelliklerdir. Ama benim demin sözünü ettiğim beyin çalışmalarının ya da genetik çalışma yani biyolojiyi de inceleyen araştırmaların gösterdiği şey kişi kendisi farkında olmasa bile yani kaygısıyla baş etmeyi öğrenmiş depresif hisleri azalmış olsa bile beynin yapısında ya da işte genetik olarak epigenetik olarak biyolojiye yansıyan bazı sonuçları oluyor bunun. Ama bu da... Kronik olarak buna maruz kalmak yani aylar boyunca şiddetli bir çatışma ortamının içinde yaşamak mesela bunların tabi düzeyleri var yani daha uzaktan maruz kalanlar daha yakın bunun içinde yaşayanlar daha kısa süreli yaşayanlar daha uzun süreli bunun içinde yaşayanlar tabi sonuçları psikolojik sonuçları ona göre farklılaşıyor o 11 Eylül saldırısı da mesela bir travmadır. Ee, travma sonrası stres bozukluğu e, oradaki kişilerde buna maruz kalan gözlemleyen ya da işte e, çevrede olan kişilerde kişiler görülmüştür. Ama savaş ortamları, şiddetli çatışma kronik ve şiddetli çatışma ortamları tabii ki mesela 11 Eylül gibi tek seferlik bir olaydan farklı sonuçlar getirir. Dolayısıyla psikoloji literatürüne baktığınız zaman... Ee, örnekleri vardır. Yani Filistinli çocuklarla yapılan araştırmalar e, vardır. Şimdi Boko Haram e, maruz kalan e, coğrafyalardaki gruplarla yapılan e, araştırmalar var. Nijerya'da. Falan. Nijerya'da, <gülüyor> evet. E, ve bunlar e, çok çeşitlilik gösteriyor aslında. Evet, bir de belki şeyi de söylemek lazım bir <gülüyor> Amerikan ordusu aşağı yukarı 15 seneden beri sürekli savaş halinde. Önce Afganistan'da sonra Irak'ta sonra Afrika'da pek çok yerde. Ve onlarda görebildiğim kadarıyla uzaktan izleyebildiğim kadarıyla yapılan araştırmalarda çok yüksek oranda intihar hmm. ve böyle travma sonrası stres bozukluğunun bağlanabilecek çeşitli e, patolojik şeyler de gösteriyorlar. Çok yüksek. Yani. Tabii tabii. Yani şimdi e, yine yakınlarda yayınlanan bir araştırma vardır. Hem sizin söylediğiniz çok doğru. E, o tekrar tekrar e, bulunan sonuçlardan biri. Bir de mesela Filistinli çocuklarla yapılan araştırma var. E, yakınlarda yayınlanan. Orada political well being diye bir terim kullanılıyor. Yani siyasi esenlik ya da politik iyilik diye diyebilirsiniz. Orada e, araştırmalar Araştırmanın ortaya koymaya çalıştığı şey şu, siz bu çocukların işte hep depresyon hissettiğini, kaygı hissettiğini psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini söylüyorsunuz ama işte onların dayanıklılığı çok yüksek, işte pek çok olumlu özellikler gösteriyorlar, bu mücadelenin devam etmesi için kararlılar vesaire. Ama demin sözünü ettiğim gibi yani kişi çok güçlü, ...olsa e, ve kendi bildirimine dayalı çalışmalarda e, e, psikolojik sorunların daha az e, olduğu bulgulansa bile bu kişinin etkilenmediği anlamına gelmiyor. Bir de öte taraftan yani... E, Amerikan askerleri gibi e, profesyonel ya da bilerek isteyerek o çatışma ortamına giden kişilerin dışında mesela Güneydoğu'da e, özellikle bence vurgulamamız gereken sivillerin durumu, bir çaresizlik var. Ve bu sözünü ettiğimiz psikolojik sonuçlar sadece kaygı depresyon ile sınırlı değil. Orada kendini değersiz hissetme, önemsiz hissetme, adalet hissinin zedelenmesi, eşit olmadıklarını hissetme gibi önemli sonuçlar var. Yani sadece Biyolojiye ya da işte kaygı depresyon gibi sorunlara indirgeyemeyiz orada başka psikolojik sonuçlar var o da bu adalet hissi ve eşitlik hissi ve değerli olma önemli olma. Hissiyle ilgili yani evet orada bir çatışma ortamı sürüyor olabilir ama devletin yapması gereken şey insanların yaşam güvenliğini sağlamak yaşama hakkı dolaşım hakkı eğitim hakkı sağlık hizmeti alma gibi haklarına öncelik vermek ve bunları korumak şimdi bunlar olmadığı zaman kendisini bizim Diyarbakır'da gördüğümüz şey oydu kendilerini değersiz hissediyorlar batının onları önemsemediğini yaşadıkları şeylere inanmadıklarını vesaire düşünüyorlar ve bu hakikaten ciddi bir güceniklik ve kırgınlık hissi doğuruyor bence en önemli sonuçlarından biri de bu bu Desteğe ihtiyaçları, duyulmaya ihtiyaçları var ve bu kadar grubun aslında gazetecilerin, akademisyenlerin, çocuk hakları savunucularının, eğitimcilerin bunun üstünde bu kadar durmasının sebebi bu, e, bu şiddet ortamının bir an önce son bulması gerekiyor. Bu da aslında barış için akademisyenlerin yaptığı barış çağrısının belki ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Ee, ben e, bu Orta Gönül Teknik Üniversitesi'nde cumartesi günü yapılacak e, çatışmaların gölgesinde kadınlar ve çocuklar panelinin duyurusunu sayfasından e, sayfasına yerleştireceğim. Ankara'daki dinleyicilerimiz arasında gitmek isteyenler e, olabilir düşüncesiyle. Ama bilgisayar e, anlattıklarından görülüyor ki e, ülkemizin çocuklarının iyiliği, e, sağlığı ve geleceği için... E, barış ortamının sağlanması çok kritik hatta vahim bir hal almış durumda. Bu da aslında bu barış çağrısının belki ne kadar önemli olduğunu yeniden gösteriyor. Senin bir gün gazetesinde yazmış olduğun 19 Ocak'ta yazmış olduğun amaların ve kavramlarla oynamanın tehlikeleri yazısı da aslında buna işaret ediyordu. Bu barış akademisyenler gidilirisi hakkında ee, pek çok eleksiri geldi. Şöyle de yazılabilirdi. İçine bu eklenebilirdi filan diye. Evet doğru belki öyle ama sen yazında diyorsun ki e, her şeyden önce e, bir barış çaresinin e, yapılması bu yalınlıkla yapılması içine amalar fakatlar karıştırılmadan en acil hmm. olan e, en yapmamız gereken, yanında durmamız gereken şey bu barış çaresi. Onu unutmamalıyız. Ee, evet. Biraz programın son dakikalarında da bundan bahsedecek mi? Evet, bir iki dakikamız kaldı. Barış için akademisyenlerin bildirisi çok konuşuldu. Ee, yani bir bildiri çok farklı şekilde yazılabilir. 1128 Akademisyenin en başta imzaladığı bir bildiriydi bu. Akademisyenlerin bu yazımda da belirttiğim gibi binlerce akademisyenin şu anda iki geçti. Bir bildirinin tüm kelimeleri üzerinde hemfikir olması zor olabilir. Fakat hepimizin hemfikir olduğu şu bu çatışma ortamının, şiddet ortamının bir an önce durması gerekiyor ve bunun sorumluluğu devlete düşüyor. Nasıl Ankara katliamında, Suruç katliamında biz dönüp herhangi bir başka bir gruba çağrıda bulunmuyorsak gerekli güvenlik önlemlerini almaması konusunda devlete yönelik konuşuyorsak aynı bu durumda da bizim muhatabımız devlet Sayın Ahmet İnsel de bu konuda bir demeç vermişti. Oya Baydar ve diğer Baskın oran diğer hocalarımızla bu konuda açıklamalar yaptılar. Şiddet ortamının son bulması konusunda Barış için müzakere yapılması ve bunun için masaya oturulması gerekiyor. Bu konuda da tabii inisiyatif alması gereken devlet Barış için akademisyenlerin bildirisinde de bu çağrı var. Devletin inisiyatif alarak bir an önce burada silahların susturulması isteniyor. Esası budur. Yani geri kalan kısımlara yapılan vurgu ve bu vurgularla akademisyenlerin tehdit edilmesi, hedef gösterilmesi fevkalade yanlış ve Takınılması gereken bir durumdu. Ne yazık ki son iki haftadır olmaması gereken e, her şeyi devletin başından e, başlayarak e, duyuyoruz. E, umarım bir an önce bu son bulur. Evet, peki o zaman ben de e, İzlediğinizde Barış Çin Akademisyenlerin e, yaptığı duyurunun son birkaç e, satırını okuyarak programı bitireyim. E, çünkü bu imza artık bitirilmiş kapanmış durumda şöyle diyorlar barış için akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız başlığıyla 11 Ocak 2016'da 1128 imzayla kamu oyuna duyurduğu metni 20 Ocak 2016 saat 22 itibariyle Türkiye'den 2212 akademisyen ve araştırmacı imzalamış yani 1128 2212'ye çıkmış Metne yurt dışından da aynı tarih ve saat itibariyle 2279 akademisyen ve araştırmacı daha destek vermiştir. Geldiğimiz noktada destekleyen herkese teşekkür eder imza kampanyasını tamamladığımızı duyuruyoruz. Evet. Dolayısıyla bu saatten sonra e eklenecek ya da çekilecek imzaları konuşmak e belki anlamlı değil. E kampanya böylece bitmiş oluyor. Evet. E bu duyuru şu cümlelerle sona eriyor. Barış için akademisyenler olarak biz Savaştan ve ölümden değil, barıştan evet. ve yaşamdan yanayız. Yaşanan her ölüm için derin bir üzüntü duyuyoruz. Barış koşullarının sağlanmasını vatandaşı olduğumuz devletten talep ediyoruz. Evet. Ülkemizde herkesin kendini güvende hissettiği koşulların yerleştiği güne kadar bu yönde çaba harcamaya devam edeceğiz. Ee, devletin evet. en e, büyük memurunun e, çok yakışıksız e, sözlerle konuştuk. E, sürekli bu konuyu gündemde tutmasına rağmen barış için akademisyenlerin verdiği cevap böyle. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Bitirdik süreyi. Ben teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çok teşekkürler. Bunu konuşmaya devam evet, edelim. konumuz konuğumuz Üniversitesi'nden Bilge Selçuk'tu psikoloji bölümünden çatışma ortamının çocuklar üstündeki psikolojik etkilerinden konuştuk. Türkiye'de üniversitede özellik ve ifade özgürlüğü konusunda birkaç haftada daha bilinç, açık bilinçte devam ediyor olacağız. Bilge'ye yeniden teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Üzere. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi bugün bitirmiş olduk. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 체 갔대